Economie, Ecologie. Hadden ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan bu haftada da merhaba ee, bugün stüdyoda Mahir Ilgaz ve ben Pelin Cengiz birlikte e, bu haftaki yayınımızı gerçekleştireceğiz ee, bu hafta e, bütün e, Avrupa'da e, ve Türkiye'de de yoğunlukla konuşulan Yunanistan seçimlerinin sonuçlarını biraz ele alalım istedik. Çünkü bizim programımızı başlıkları olan hem ekonomi hem de ekolojiyi içeren epey şey barındırıyor Yunanistan'da iktidara radikal sol koalisyon Sirizan'ın gelmiş olması. Belki biraz önden bir giriş biraz toparlayacak olursak E, aslında e, Sirizan'ın kuruluşu 2004'de e, kadar gidiyor e, ama tabii esas kendini göstermesi e, Yunanistan'daki e, bu küresel mali krizle birlikte e, meydana gelen e, ekonomik e, darboğaz sonrası Sirizan'ın e, adını e, ve sesini daha fazla e, duymaya başladık Avrupa saflarında ve Ee, aslında adım adım e, beklendiği üzere e, Siriza e, pazar günü gerçekleşen e, seçimleri birinci parti olarak tamamladı. Tek başına iktidar e, olabilecek kadar milletvekili bulamadı. 149'da kaldı milletvekili e, sayısı fakat e, Bağımsız Yunanlar Partisi Anel'le bir e, koalisyon kurarak e, onlarla bir işbirliğine gitti ve e, eksik olan e, iki koltuğu da Anel desteğiyle birlikte tamamlamış oldu ve tabii ardından işte çok hızlı ilerledi her şey hemen koalisyon hükümeti kuruldu İşte dün yemin ettiler kimisi dini yemin etti kimisi resmi yemin ederek anayasaya bağlılıklarını bildirdiler. Tabi Yunanistan 2008 e, tabi esas itibariyle Yunanistan'daki ekonomik e, değişim ve dönüşüm e, 2008 yılına dayanıyor. O tarihten bu yana e, pek çok zorlu günler geçirdi tabi Yunanistan'da pek çok e, ekonomik paketler açıklandı. İşte bu e, IMF... Avrupa e, Merkez Bankası ve Avrupa Birliği kurumlarından oluşan e, Troika ile çok defalar masaya oturdu. E, Avrupa Birliği'nde gerçekleşen e, liderler zirvelerinde e, genellikle birinci madde e, Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin e, borçluluğu ve bu borçluluğu e, nasıl aşacakları e, oldu ve tabii e, yani Ağırlıklı olarak hep bu e, kemer sıkma önlemleri e, dayatıldı. Hep masanın üstünde e, tartışma konusu olarak e, bu kemer sıkma konuları e, yer aldı. Maaşlar düşürüldü. E, kamuda çok fazla e, insan e, işsiz kaldı. E, pek çok işten çıkarmalar yaşandı. E, eldeki bir takım şirketler e, özelleştirildi. E, ama tabii o arada özel sektörün e, durumu da zorlaştı ve tabii en kötüsü ve en fenası tabii ki insanların alım gücünün ciddi giderek şekilde ciddi şekilde düşmüş olması olarak söyleyebiliriz. Bir de tabii tepki yaratan yani Yunanistan'da bu O kemer sıkma önlemlerine e, tepkiyi yaratan şeylerden bir tanesi de yani bütün bu kayıplar bir yana işte hı hı. sosyal hakların kaybı, adımgücü'nün düşmesi vesaire bunlar bir yana e, toplumu sadece bir kesimine dokunuyor olması evet. e, ve Yunanistan'ın yapısal sorunlarından bir tanesi kabul edilen bu o, yozlaşma meselesi hı hı. E, ve belki artık e, Oligark demeyelim hani Rusya boyutunda değil Ama belki. Ama tabii bir oligarşi Ama, boyutu evet, var tabii evet, meselenin. E, benzer tabii. bir e, sınıfa hiç dokunmaması e, evet. o, o seviyede aynı yozlaşmanın, aynı gelir eşitliğin ve aynı e, rahatlığın devam etmesi çok büyük tepki e, Hı -hı. topluyordu. Yani kemer sıkma e, önlemi dediğimizde. Aslında tüm toplumu içeren bir kemer sıkma e, çalışan, değil. Kesimi, çalışan kesimi e, ve geliri zaten nispeten evet. e, kıyasla çok daha düşük olan e, kesimi evet. kapsayan emekliler örneğin. Tabii emekliler, öğretmenler, öğretmenler. özellikle eğitim sektöründe Ee, çok fazla memurlarda, emeklilerde e, özellikle bunların maaşlarında yüzde yirmilerle hatta e, kimi e, sektörlerde yüzde kırklara dayanan bugüne kadar kesintilerle e, karşılaştılar. Yani yoksullukla arasında zaten çok az mesafe e, olanların kemeri sıkması Aynen öyle. oldu. Zaten sıkacak çok az kemerde delik kalmamasına rağmen. <gülüyor> çok doğru. Ee, evet. Öyle bir şey oldu ve tepki yaratan da e, her şeyden önce buydu. Evet. Yunanistan'da. Evet. E, yani tabu bu e, kemer sıkma politikaları kapsamında e, kamu hizmetleri, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi alanlarda da e, kısıntılara gidildiği için aslında e, bunlardan kaynaklanan bir e, ne diyelim yaşam standardının e, düşmesi hali de e, söz konusu e, oldu yıllar içerisinde. Ee, tabii şimdi gelinen noktada Yunanistan'da işsizlik, e, genel işsizlik %25 e, civarlarına dayanmış durumda. E, 25-35 yaş arası e, genç işsizliği e, dediğimiz işsizlik ise e, %50'ler e, civarında ve e, aşağı yukarı e, Yunanistan'ın her yıl belli bir sayıda tabii çok fazla insanda bu süreç içerisinde işini kaybettiği için belli bir sayıda kesime iş yaratması. E, gerekiyor. Yeni iş yaratması gerekiyor. Gerçi e, hemen zaten hükümet kurulur kurulmaz işte bakanlıklardan e, atılan e, bir takım e, işte işçilerin çalışanların tekrar geri alınacağıyla ilgili e, sözler verildi. Zaten Sirizan'ın e, şey öncesi seçim öncesi e, seçim programında da e, her yıl 300 bin yeni istihdam e, yaratma ve e, emekli maaşlarında özellikle iyileştirmeler yapılması sözü vardı bunu tabi günler içerisinde göreceğiz bundan sonra yani çok kolay aslında mutabakatla kuruldu hükümet ve hemen de aslında işi de ele aldılar hatta bir takım özelleştirmeleri şimdilik durdurdular orada muhtemelen yeni bir program yürütecekler ve tabi bütün bu kemer sıkma politikalarının Sonucu olarak bir tepki olarak %36 oy oranıyla iktidara geldi Siriza ama Siriza dediğimiz gibi yani aşağı yukarı 2009 seçimlerinde %4.9 oy almıştık Yunanistan'da seçim barajı %3 ve yani o dönemki seçimler için aslında pek fena olmayan yani Çünkü o dönemde 2008 sonrası dönemde daha yeni yeni kendinden söz ettiriyordu Siriza ve tabii Yunanistan'ın siyasi arenasındaki aktörlere bakınca neredeyse son 30 yılda iki tane partinin hakimiyetini görüyoruz bir Neo Demokrasi partisi ve PASOK arasında iktidar sürekli el değiştirmiş durmuş. Ee, şimdi tabii Yunanistan artık yeni bir şey e, denemeye karar verdi. Ee, en son 2012 seçimlerinde de yüzde 26 oy oranıyla ikinci parti durumuna kadar yükselmişti Siriza. Aslında yani bugün yaşanan bu e, birinci sıraya yükselme meselesinin perde arkasında e, bunlar var. E, tabii bir takım eleştiriler var. E, tabii... E, Tecrübesiz bir hükümet şu anda. Yani siyaseten iş yapma açısından daha önce siyasi sahnede bulunmamış insanlardan oluşuyor şu an Sirizan'ın kurduğu hükümet. Bunun yani bu tecrübesizliğin şu anda üstlendikleri sorumlulukta çok fazla. Acaba bu tecrübesizlik... ...bir handikap olarak karşılarına çıkabilir mi diye böyle Bu bir... Kuvvetli bir ekibi, danışman Hı -hı. grubu olduğu evet. söyleniyor. Ee, bakalım göreceğiz. Ee, evet. Tabii şey yani iktidar dışındayken e, radikal adımlar hakkında konuşmak çok daha kolay. kolay. İktidar biraz daha e, değişebiliyor. E, o yüzden takip edeceğiz ama tabii ilk e, günlerdeki bazı e, e, eylemleri her ne kadar e, başka seçeneki olmadığı da söylense biraz e, açıkçası tedirginlik de e, yarattı bazı çevrelerde hı hı. E, işte. Koalisyon yaptığı parti örneğin epey evet. e, e, <gülüyor> e, ırkçı ve homofobik Panos, söylenleri kameros, e, evet. olan bir parti ve e, yani yaklaşık Bunlar bir şey. saatlik bir görüşme sonrasında. Yani önceden planlanmış bir şey olma ihtimali de var. Öyle o kadar kısa süreden sonra koalisyon yapılması. Evet. Eğer öyle değilse ileride sorun çıkartma potansiyeli de var. E, zaten onlara desteğimiz sınırsız değil diye ilk açıklamaları hemen <gülüyor> e, koalisyonu kurduktan sonra yapmış Kamenos yani böyle bir açıklamasına denk geldim. İkincisi şey kabinede hiç kadın bakan yok benim gördüğüm kadarıyla var mı? ya şimdi şöyle bazı bakanlıkları kapatıp 10 <gülüyor> bakanlığa düşürmüşler. 16 bakanlıktan 10 bakanlığa. Bazı birimleri bazı bakanlıkların altında bir birim gibi oluşturmuşlar. Oralarda bir iki tane kadın gözüme çarptı ama erkek ağırlıklı bir hükümet olduğunu söyleyebiliriz. Ya Birim değil ama bakan seviyesinde Bakan seviyesinde şu anda sanıyorum yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, öyle bir sıkıntı var. Evet. Bir de Ee, tabii enerji politikalarında. Evet, şimdi tuttum. ona, evet, şimdi ona geçelim. Ee, şimdi bu şu ana kadar konuştuğumuz kısımlar aslında meselemenin e, genel anlamda ekonomik ve siyasi boyutuydu. E, bu ekonomi kısmı, şimdi ekoloji kısmına e, geçiyoruz. Bununla ilgili e, Guardian'da hemen seçimin arkasından bir makale yayınlandı. Orada bir takım e, çekinceler e, yer alıyor. Tabii bu e, Siriza seçimlere girmeden önce. Ee, Yunan Yeşiller Partisi, e, ekolojist yeşillerle e, bir e, koal, e, koalisyon, e, evet yani bir anlamda koalisyonda e, diyebiliriz doğru, e, yeşillere bir e, kontenjan ayırdı e, Siriza ve e, oradan sanıyorum 21 tane aday, e, aday gösterilebildi. Ve bunun e, hemen öncesinde e, geçtiğimiz yılın sonlarında, Ee, Yunanistan Yeşiller Partisi'nin e, oluşturduğu bir e, ne diyelim ona e, protokol e, vardı 22 maddelik. Burada e, nasıl bir işte ekolojik e, doğaya çevreye saygılı e, üretim e, ekonomik model nasıl olur üzerine e, yeşil yönelimli e, yeşil ve doğa haklarına önem veren yeşil sol bir e, iktidar nasıl olurun. Yani özetle çerçevesini çizen bir takım ilkeler toplamı ve buna Siriza imzasını attı bunun altına ve şeyin ardından seçimin ardından da bir tane Yeşiller Milletvekilini parlamentoya sokmayı başardı. Şimdi bu kısma kadar tabii çok güzel. Evet. <gülüyor> Fakat bundan sonra e, tabii yani bunu artık bütün bütün dünya biliyor, herkes biliyor. Çok zorlu bir dönem bekliyor. E, bundan sonra Avrupa Birliği ile e, Troika ile masaya oturduklarında e, tartışmalar e, ne minvalde yürüyecek. Tabii bunlar çok önemli. Şimdi bundan sonraki süreçte yeni hükümet ya e, bu sürdürülebilir büyüme e, stratejisine e, geçecek e, ki... Herhalde artık yani belli bir aşamada geçmek zorunda çünkü bir takım vaatlerini yerine getirebilmek için. E bu da acaba bu sürdürülebilir büyüme esnasında yeşil beklentiler düşürülür mü? Yani yeşil doğaya ve çevreye saygılı... E, ...ekonomik e, model bir süreliğine askıya alınabilir mi, gerileyebilir mi? Yani aslında soruna e, daha kapsamlı ve e, sürdürülebilir çözümler bulmak yerine... E, ...enerji politikasında da devam eden yapısal sorunları... E, ...kısa vadeli e, çözümler uğruna devam ettirme e, evet. endişesi. Evet, evet. E, şimdi mesela aslında tabii yani Sirizan'ın e, doğa meselesini... Siyasi çizgisinin ilk sıralarına aldığı bilinen bir gerçek hatta zaten seçimlerin hemen ardından Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller grubu Greens EPA hemen zaten açıklama yaptı ve son derece umut vaat ettiğini, Siriza'yı desteklediklerini hatta Arpa Birliği kurumlarıyla Siriza hükümeti arasında gerekli bağlantıyı kurma, gerekli desteği verme konusunda her zaman yardım etmeye açık olduklarını açıkladılar. Ama ne olursa olsun büyüme, şimdi üstlendikleri sorumluluk da çok büyük olduğu için Şimdi bu tartışma arasında sıkışmış bir Siriza göreceğiz muhtemelen. Mesela bir kömür tartışması var Yunanistan'da. Şimdi iki tane kömür fabrikası, kömür pardon, kömür santrali var. Hali hazırda işleyen. Şimdi onun yerine, o iki santralın yerine bir tane daha büyük, daha yeni teknolojili bir lignit kömüründen enerji üreten bir santral yapılması gündemde ve bunu bununla ilgili söylemler hep yeni teknoloji olduğu için daha az kirlilik yaratacağı şöyle, söylemi. Ona yani defaatle söyledik dilimize tüy bitti ama Aynen tekrar öyle. söyleyelim. Evet. Kömür temiz kömür diye bir şey yok. yok. Şu olabilir. İşte eski kömürde eski sentralde ortaya çıkan partikül madde miktarında belki bazı oynamalar hı olur hı. ki onlar da tartışılıyor. Ama kömür yaktığınız zaman karbondioksit meydana çıkıyor. Karbondioksit işte atmosferde şu anda regüle edebildiğimiz en önemli sere gazı. Evet. Dolayısıyla temiz kömür diye bir şey yok. İklim değişikliğinin başça sorumlusu kömür dediğimiz şey yüzde kırk Haliyle Yunanistan'ın bu söylemi de veya işte... Bu Linyit santrali kurulması düşünülen Linyit santrali ki Linyit en kirli kömür bu arada onu da söyleyelim. Evet. İklim değişikliği bakımından ee, tamamıyla yanlış bilgiye dayanıyor. Evet ve yani burada zaten bu Guardian'da hemen arkasından seçimlerden arkasından yayınlanan bu makalede de şunu söylüyor. Zaten yani bunu artık herkes mutabık bu kömürlü termik santrallerin bütün kömürle çalışan enerji tesislerinin ne kadar karbon yoğun bir alan olduğunu burada sadece kirliliğin çeşidi kirlilik farklılaşıyor yani öbüründe işte kömür tozunu atmosfere salıyorsanız yeni teknolojide kirliliği suya veriyorsunuz yani kirliliğin boyutu değişmiyor ama çeşidi değişiyor gibi bir durum şimdi öte yandan bir de Ee, Akdeniz doğalgaz boru hattının e, Yunanistan üzerinden e, geçmesi. işte Yani bütün bu Rusya, Ukrayna e, meseleleri Avrupa'nın enerji güvenliği konusunda ne kadar hassas olduğu e, bilinen bir gerçek. Ve bu konuyla ilgili e, sürekli alternatif arayışı içerisinde Avrupa. E, acaba işte bu İsrail ve e, Kıbrıs'tan e, elde edilecek olan e, gaz... Yunanistan üzerinden Avrupa'ya dağıtılır mı? Yani aslında Yunanistan tabii bunun taşıyıcısı olmak istiyor. Ve aslında Avrupa Siriza'nın iktidara gelmesinin muhtemel olduğunu gördüğü zaman informal olarak bu hattın Yani bu bu konuyla ilgili Sirayla müzakerelere ve görüşmelere başlamış. Yani bu, bu doğal gaz boru hattıyla ilgili e, muhtemelen e, ne düşünüyor, ne yapıyor, e, gelecek projeksiyonları nedir diye. Yani genel olarak Avrupa siyasetinde biraz e, bu tabi çok büyük ve karmaşık bir mesele ve ilişkileri e, belirleyecek olan ana temalardan bir tanesi de bu e, boru hattı olacak ve E, muhtemelen hükümet programı da açıklandığında burada nasıl bir e, enerji e, senaryosu e, düşünülüyor? Nasıl bir e, enerji e, ne diyelim e, projeksiyonu e, var onu e, göreceğiz. Yani doğanın korunması bizim ajandamızın birinci sırasında diyen yani, bir partinin e, bu e, sınavı olacak ve Ee, yani tabii Sırası'nın e, birinci parti olarak iktidara gelmiş olması çok önemlidir ama e, Avrupa'daki diğer e, sol e, hareketlere, sol partilere de e, çok cesaret verici bir e, gelişme bu ama e, enerji konusu tabii çok hassas bir. E, ...mesele olarak karşılarında duruyor olacak. Evet yani bundan sonra izleyeceği politikalar da aslında... ...Avrupa'daki diğer sol partilerin de... E, ...geleceği açısından belirleyici olma e, potansiyeli taşıyor. Evet. E, bir ara verelim istersen. Kısa bir ara. Aradan hemen sonra... E, ara aslında vermeyecek mi diye düşünüyorum. Çünkü programın sonlarına ha. yaklaştık. Öyle mi Bugünlük diyorsun? Bugünlük böyle olsun. Müzik çalmadan devam edelim. <gülüyor> Bugün, Zaten... müzik... Bugün konuşacak çok şey var. Peki. <gülüyor> evet yani e, şey olarak... Genel manada Durum bu ama Dediğimiz gibi Enerji ile ilgili gelişmeler Sirza'nın Yeşilden karaya doğru dönüşüp Dönüşmediğini bize zaman içinde Gösterecek biz tabii Umut edelim ki ekolojik hassasiyetleri Her zaman birinci Sırada olan bir Ekonomik büyüme ve gelişme Modelini benimsemiş olsunlar Evet, e, bu temenniyle Siriza kısmını <gülüyor> kapatmış kapattık, kapattık programını e, izlemeye devam edeceğiz oradaki gelişmeleri. E, ama bir de tabii dünyanın şu anda içinden geçtiği bir başka, e, belki aslında makro düzeyde belirleyici olan bir şey var. Ve evet. bu işte Avrupa'dan tutun, e, dünyanın tüm bölgelerine de e, iktisadi olarak ve siyasi olarak haliyle etki edecek e, gelişmeler. Bu da e, petrol fiyatlarındaki... ...oynama e, spesifik olarak... ...düşüş. işte son... E, ...bir yıl içinde... E, ...petrol fiyatları... ...yüzde yüz neredeyse... E, ...hatta daha fazla... ...yüzde yüz on civarında düşüş hı hı. E, gösterdi. Ve... E, ...tabii bunun ciddi etkileri oluyor. Geçtiğimiz haftaki ekonomi ekoloji programında... ...özellikle bahsettiğimiz... ...bir kavram vardı. E, karbon e, balonu hı. kavramı. Yani... Evet. E, ...şu anda dünyada... ...tüketilmekte olan veya rezerv olarak gösterilen e, fosil yakıtların, fosil yakıt rezervlerinin e, onlara atfedilen değerin e, aslında tutmadığı, tutamayacağı... ...çünkü hmm. bunların e, mantıken iklim değişikliğinin engellenmesi eğer söz konusuysa %80'nin fazlası asla yakılamayacağı evet. e, gerçeğine dayanan bir karbon <gülüyor> balonu, balonu olduğundan bahsediliyordu... Ee, şimdi e, petrol alanında bazı analistler e, bu balonun e, patlamaya başladığı bu petrol alanındaki fiyat düştülerini bazı analistler hı hı. E, bu balonun bir göstergesi olarak değerlendiriyorlar. E, bunun üstünden biraz e, gidelim bunun üstünde biraz Olur, konuşalım evet. bence. Hı hı. E, öncelikle yani bilgi vermek adına işte şu anda e, ekonomisi... E, Petrol e, ihracatına dayanan e, ülkeler e, ve e, petrolü çıkartması nispeten daha maliyetli olan <gülüyor> ülkeler e, çok ciddi e, iktisadi ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. E, i̇şte bunların başında Venezuela geliyor. Hmm. Venezuela'nın yani ihraç ettiği ürünlere baktığımız zaman petrol dışında hemen hemen e, bir şey yok. Yani. yani %90 belki daha fazla petrole bağımlı bir ekonomisi var ve e, Suudi Arabistan'a kıyasla da e, bu petrolü çıkartması daha maliyetli bu ülkenin. Ee, çok ciddi bir e, sorun yaşıyor Binlerce insan e, yiyecek kuyruklarında e, Ülkede şu anda e, İşte şeylerde e, Süpermarketlerde falan e, Bu hücum olduğundan dolayı Stok yapmaya yönelik hücum olduğundan dolayı Raflar boşalmış durumda ama hükümet yasaklamış Bunların görüntülenmesini hmm. ee, Yani Venezuela'nın dış gelirinin Bu yıl sadece 35 milyar e, Dolara Pardon, 35 milyar dolar düşmesi bekleniyor. Düşmesi. E, 2014'te 65 milyar dolarmış. 2014'te. 2014'te. 2015'te 30 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Yani bu ülkenin e, korkunç bir şey. Yani bu ülke için. Evet. evet. Tek ürüne dayalı ve o da petrol, özellikle fosil petrol, fosil yakıt ve dünyada fiyat oynaklığına çok fazla e, müsait bir ürüne dayalı ekonomik modelinde. ...yine e, evet. ne kadar e, hızla çökmeye mahkum olabildiğini gösteriyor bu. Aynen işte bu karbon balonu dediğimiz şey e, pratik olarak uygulamada tam olarak e, böyle bir şey. Yani, Venezuela aslında çok tipik bir örnek çok buna. Çok tipik bir örneği şu anda e, o karbon balonunu yaşayan ülkelerden bir tanesi. Ha, tabii e, burada mesele nedir? İşte Suudi Arabistan'ın e, petrol üretimini... E, Düşürmemesi yani OPEC ülkelerinin 2011'de üzerinde anlaştığı bir işte protokol vardı bir anlaşma vardı. Ee, evet. 30 milyar 30 milyon varil kadar azaltacaklardı petrol hı hı. üretimini ama bu konuda anlaşamadılar şimdi ve e, düşürmediler ve Suudi Arabistan'da bunu devlet politikası olarak açıkladı. Ee, biz e, hatta işte gayri resmi bazı ortamlarda e, ilgili bakan e, konuyla ilgili biz 20 dolara kadar düşse bile varil başına üretmeye, üretmeye devam, devam edeceğiz. Diye. E, ...aynı yoğunlukta şekline bir açıklaması oldu. Bununla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyordu. İşte geçen hafta biraz kısaca bahsetmiştik. Hı hı. E, i̇şte bu yorumlar üstünden kısaca geçmek için tekrar edeyim. E, neydi? Bir, e, Rusya ve İran'ı cezalandırmak. iki e, işte Venezuela gibi hı hı. üretimi e, nispeten daha pahalı... ...petrol üretimini daha pahalı yapan ülkelerden pazarı geri almak. Bu sözler üstüne bu... ...şeyinin, girişiminin arkasındaki mantık olarak veriliyordu. Ama şimdi bu politikanın arkasında bazı analistler... E, ...isim de vermek gerekirse e, şeyden... E, ...Sullivan Warchester e, hukuk şirketinden konuyla ilgili e, bir analist e, bir yorum yapmış. E, epey ilginç bir yorum. O yüzden burada tekrar etmekte ben bir beys görmüyorum. Hı hı. E, Suudi Arabistan'ın bu karbon balonunun sonunu geldiğini... ...gördüğünü söylüyor ve bir alıntı yapmış. 2000 yılında... ...Şeyh Ahmet Zeki Yamani... ...Tüsüde Arabistan'ın bir önceki... ...Petrol Bakanı'nın bir sözünden alıntı yapmış. Demiş ki... ...Şeyh Ahmet Zeki Yamani daha 2000'de... ...30 yıl sonra... ...çok yüksek miktarda petrol ama... ...çok düşük miktarda alıcı olacak demiş. Hmm. Petrolün çoğu... ...toprakta bırakılacak demiş. Taş devri... ...biz taşlar... Taşı bitirdiğimiz için sona ermedi e, demiş. E, petrol devri de petrolü bitirdiğimiz için sona ermeyecek gibisinden bir yorumda bulunmuş. Ve şimdi bunun devamı olarak denilen o ki bu analize göre Suudi Arabistan bu balonun sonunun geldiğini görüyor. Ve yapabileceği karı e, mümkün olan en fazla karı elde etmek için e, son sürat üretime evet. devam ediyor. Çünkü bundan sonra... ...böyle bir Evet aslında şey petrol ve biliyor, e, yani diyor. bu fosil yakıta dayalı ekonomik krizlerde belki kapıda... Ee, olabilir yani belki Suudi Arabistan bundan çok daha geç etkilenecektir ama e, Venezuela'daki e, herhangi bir şey. Yok bu e, bir balon sonuçta. Evet. E, evet ama yani yani bu gelirlerinin düşmesiyle ekonomik sarsılma bunun belki daha sonra diğer Latin Amerika ülkelerine e, yayılması gibi. %82'sinin bir... toprakta bırakılması gereken rezervlerden bahsediyoruz. Yani Suudi Arabistan'da daha iyi olmak üzere <gülüyor> tüm fosil yakıt üreten ülkeler, çıkaran ülkeler veya e, a, Altyapısını enerji altyapısını fosil yakıtta dayandıran ülkeler bundan kesin olarak etkilenecek onu evet, söyleyebiliriz. onu söyleyebiliriz peki haftaya görüşmek üzere görüşmek diyelim. Görüşmek üzere.